Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Kardeşlikle alakalı özellikle cemaatler arası vahdet, birlik, tevhidi esaslar içerisinde yardımlaşma ve uyum içerisinde İslam'a hizmet yarışı konularında bazı problemlerimiz var ihtilaflar, sürtüşmeler birbirlerini rakip kabul etmeler ve kardeşliğe cemaatler arası vahdete uygun olmayacak bazı yanlışlıklar var. Bunlarla alakalı bazı içtihat farklılıkların ihtilafa engel olmaması gerektiğini vurgulamaya başlamış ve konunun devamını bu haftaya bırakmıştık. Hud suresi 118. ayette Cenab-ı Hak Maal olarak şöyle buyuruyordu. Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek ümmet, bir tek millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa düşmeye devam ederler. Evet sevgili dinleyiciler. Tek ümmet özellikleri içerisinde yaratılan Müslümanlar ve Müslümanların bir araya geldik oluşturdukları cemaatler maalesef ihtilafa düşmeye devam ettikleri için bu tek ümmet çizgisinden sapmalar gösteriyorlar. Görüş açılarındaki Müslümanlar arası farklılık, insanlar arası farklılık, Müslüman akla aslında görüş zenginliği kazandırır. Farklı düşünceleri incelemesini, olayları bütün boyut ve cepheleriyle kavramasını, aklı akla katmasını sağlar. Dolayısıyla sağlıklı bir gelişmedir. Bir akıl, Ayrı on kişiyle istişare edince on aklın verileri toplanmış olur. Böyle olması gerektiği halde işte Müslümanlar arası farklı düşünceler bozuk çağın Müslümanlarında iç çekişmelere ve dövüşme fırsatına dönüşüyor. Kendi ayıplarının başkalarının ayıplarını görmesini engelleyen kişiye ne mutlu deniliyor hadis-i şerifte. Böyle olduğu halde bizler iç dünyamıza kişisel ve toplumsal kusurlarımıza pek az bakıyoruz. Başkalarının ayıplarıyla uğraşıp onları sergilemek, onları habire eleştirmek, fırsat bulursak bize göre hatalarını yüzlerine vurmaktan kendimizi düzeltmeye fırsat kalmıyor. Bazı Müslümanlara göre liderlerinin bir bildiği, kendimizi efendim yaptıklarının bir hikmeti olduğundan, her şeye tevil gözlüğünden bakılabildiğinden, kendi liderlerinin veya kendi gruplarının yanlışı başkalarının doğrusuna tercih edilebiliyor. Bu anlayışla tabii ki uyuma, vahdete, diyaloga girmek, Müslümanca birlik ve kardeşlik sergilemek tabii ki mümkün olmaz. Günlük hayatta ve dini anlamada farklı görüşlerin, farklı yorumların olması gayet doğaldır, gayet normaldir. Hatta farklı görüşlerin olması Müslümanlar açısından bir faydadır, bir kolaylıktır. Burada esas dikkat edilmesi gereken dini kendi hevasına göre anlama, sonra da kendi anladığını din haline getirme, gösterme yanlışlığıdır. Dinin özünü zedeleyecek yanlış yorumlar ve bunların inanç haline getirilmesi bir anlamda bağıy denilen bir fesattır, bir taşkınlıktır ve tefrikaya yol açacak ciddi bir problemdir. Müslümanlar arasında vahdetin en büyük düşmanı yanlış din anlayışı ülke, bölge, etnik grup siyasi rejimler mezhep ve tarikat taassubudur. Halbuki bütün bunlar insanların farklı ülkeye farklı gruplara, farklı mezheplere farklı din anlayışlarına farklı cemaatlerine cemaatlere mensup olmalarına e, olmaları e, tefrikaya sebep olmaz. Aksine Müslüman toplumların daha çok e, farklı görüşleri bir araya getirerek en doğruyu bulmasına, entegre olmasına, e, farklı zenginliklere, le beslenmelerine e, yardımcı olur. Ama Müslümanlar farklı mezheplere, meşreplere, düşüncelere, ülkelere, ilkelere sahip olduğu halde, e, farklı coğrafyalarda yaşayabildiği halde, farklı gruplar içinde bulunabildikleri halde, Bunları sürtüşme, rakabet, çekişme unsuru veya bu farklı anlayışları dinin kendisi halinde görmeleri anormal olan durumdur. İşte problem buradadır. Herkes kendi anladığını, kendi meşrebini, kendi mezhebini, kendi tarikat veya partisini din haline getirirse işte bu dinde tefrika olur. Unutulmamalıdır ki sevgili dinleyiciler. Din Allah'ındır ve Kur'an'da anlatılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize tebliğ etmiş, hayatıyla, ahlakıyla dinden ne anlaşılması gerektiğini bizzat göstermiştir. Alimlerin, mezheplerin, grupların, cemaatlerin dinden anladıkları yalnızca bir yorum veya dini daha iyi yaşama noktasında bir çaba gibi kabul edilmeli, görülmelidir. Onların anladıkları hiçbir zaman dinin kendisi değildir. Bir gruba, bir mezhebe, bir meşrebe bağlı olmak mümkündür ve bazen de bir ihtiyaçtır. Ancak sadece kendi meşrebini, kendi grubunu hak, diğerlerini batıl görme anlayışı tefrika mantığıdır. Kardeşliğe de, İslam ümmeti ve cemaati olmaya da, tek millet, tek ümmet olmaya da engeldir. Mezhepli olmak bir ihtiyaç ama mezhepçi olmak yanlıştır. Bir meşrepten olmak, bir cemaate mensup olmak doğaldır, normaldir ama meşrepçi olmak, cemaatçi, grupçu olmak bu doğru değildir. Bir grupla faydalı çalışma yapmak üzere bir araya gelmek, bu amaçla bir cemaate mensup olmak iyidir ama grupçu olmak sakattır. Bütün bu yanlışlar tefrika sebebidir. İşte bu anlamdaki hadis rivayeti uydurma da olsa ihtilaflar rahmet olabilir. Eğer ihtilafa konu olan beşeri alanla mutlak hakikat ayrımını doğru yapar, ihtilaf edebiyle imtihan edildiğimizi fark eder ve nasıl ihtilaf edeceğimizi bilirsek, Müslümanlar arasında kardeşçe ihtilaf etmek, farklı görüşlere sahip olmak o zaman rahmet olabilir. Yoksa her grup kendi mezhep veya meşrebini, cemaat prensiplerini din haline getirir. Ve onlarla övünmeye kalkarsa Mü'minun suresi 53, Rum suresi 32'de ifade edildiği gibi bu rahmete ulaştıran ihtilaf sınırını aşar, azap sebebi tefrikaya dönüşür. Tefrika hiçbir zaman rahmet olmaz. Mü'minlerin imtihanı kaybetmelerine sebep olacak, birbirleriyle sürtüşmelerinin neticesi, kardeşliğe engel olacak, e, tevhidle de, vahdetle de e, makasları gittikçe açılacak e, bir düşmanlığa dönüşen bir e, adımdır tefrika. Kendisinin müçtehit değil taklitçi olduğunu söylediği halde müçtehitlerin bile vermediği fetvaları güya onların içtihatlarından yola çıkarak cesaretle vermek kraldan fazla kralcılıktır. Kur'an'dan başka kutsal kitaplar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden başka sözü eleştirilemez insanlar kabulü diye tanımlanabilecek Problemlerle Müslümanlar dünyada rahmet ve devlete, ahirette cennet ve nimete zor kavuşur. Bir alimin, bir müçtehit veya müfessirin yorumunu tercih etmek başka, o yorumu mutlak doğru olarak din kabul etmek daha başkadır. Aksi halde ondan önce yaşayan, onu tanımayan Müslümanların ya da o doğruları farklı yorumlayan veya çok değişik tarih ve coğrafya şartlarla çevrili kimseler, kimselerin durumu ne olacaktır eğer o anlayış din kabul edilirse deliller bırakılarak şahısların ve onların söylemlerinin bayraklaştırılıp tereddütsüz kabulü ve herkesin kabul etmesi gerektiği anlayışı ya hep ya hiç şeklindeki kumarbaz beklentisidir men la yudraku kü küllühü la yutraku kü küllühü diye meşhur bir kaide vardır bir şey bütünüyle elde edilemezse Tümüyle de terk edilemez. Tümüyle terk edilmesi doğru olmaz. Bugün insanlara sunulan din büyük oranda şöyle bir yaklaşımdır. Beşeri görüşler, göreceli ve tartışmalı konular, cemaatlerin tartışmalı doğruları, filan efendinin görüşleri, mezhebi içtihat veya kelami değerlendirmeler, hatta bazen Kur'an'ın bazı emirlerini yasaklayan, bazı yasaklarını bubah kılan tavırlar. Hizmet için bazı haramların yerine getirilmesi, bazı farzların terk edilmesi gibi esaslar. Kur'an'ın önemsediği konular yerine hiç yer vermediği konular, din adı altında topluma kabul ettirilmek istenmekte, mesajın başına oturtulmaktadır. Fili farklı yerlerinden yakalayıp, bu parçayı fil diye tanımlama tavrı, basarla birlikte basireti, alnındaki gözüyle beraber, göğsündeki gözü de, ...kullanması gereken, gözleri açık ve her dem uyanık bulunması icap eden Müslümanların maalesef yanlış, cahili bir tavrı olabiliyor. Dini bazıları şekilsel özellikler, bazıları sadece sarık, sakal, cübbe ve çarşraftan ibaret sayarken... ...bazıları da sadece falan zatın kitaplarını okuyup açıklamak, bazıları ise sadece tesbih çekmek bazıları sadece cihat veya siyasal yorumlardan, haftalık ders ve sohbetlere katılmaktan, bazıları dergi çıkarmak veya radyo imkanlarından ibaret sayabilmekte, dini bunlarla eş değerde görebilmektedir. Bundan daha fecisiz, Kur'an'ın ısrarla emrettiği halde, bazı Müslümanların ısrarla yasakladığı kimi ibadetler söz konusu olabilmekte ve Kur'an'a taban tabana zıt olan bir yasağı, mesela Kur'an'i bir emrin, Farizanın terkini, faiz gibi bir haramın mubahlığını cihat yorumu veya darül harp mantığıyla topluma empoze edebilmekte, buna din diyebilmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, güzel insan olmamız ve mesajımızın güzel olması için insanları başka şeye, tartışmalı teferruata değil, cemaatlerimize, gruplarımıza değil, sadece Allah'a, Allah'ın mutlak doğrularına yani hakka davet etmemiz, ve bunu herhangi bir hizip adına değil Müslüman isim ve sıfatımızla İslam'ın hizipler üstü, cemaatler üstü temel prensipleri adına yapmamız gerekmektedir. Çünkü Kur'an öyle emreder. Fussilet suresi 33. ayetin maali. İnsanları Allah'a davet eden, Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır denilir. Dolayısıyla işte bu özelliklere taşımayan bir insanın çağrısı güzel bir çağrı, bu insan da güzel bir insan olma vasfına sahip olamaz. Müslüman dava adamı ayetlerdeki bütün cül çağrıya rağmen parçacı, hizipçi, cemaatlerinin yorumunu öne çıkaran bir yaklaşım sergileyerek kınanacak bir tavra maalesef düşebiliyor. Kur'an Rum suresinin 32. ayetinde bu tür insanları şu şekilde anlatıyor. Onlardan dinlerini parçalayanlar ve kendileri de bölük bölük olanlar vardır. Bunlardan her fırka kendi yanındakiyle sevinmektedir, buyuruyor Kur'an. Bugün sevgili dinleyiciler, kimi cemaat mensubu kişiler, insanlara Kur'an'ın önceliklediklerini, mutlak hakikatleri, Kur'an'ın muhkem doğrularını anlatacakları ve esas da tevhidden bahsedip, anlattıkları her meseleyi tevhidle bağlantılı olarak gündeme getirecekleri halde, İslam'ın temel esaslarına davet edecekleri halde, kendi tartışılabilecek doğrularına çağırıyorlar. Kendi cemaatlerine insanları davet ediyorlar. Gel benim liderime bağlan kurtul, benim cemaatime katıl da hidayete er mantığını vurguluyorlar. Kişileri Allah'a, Kur'an'a, İslam dininin esaslarına çağırmaları gerektiği halde, Maalesef göreceli doğrularına, kendilerinin din zannettikleri yorumlara çağırıyorlar insanları. En'am suresi 159. ayette meal olarak şöyle buyrulur. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir buyrulur. Dolayısıyla peygamberin ve samimi Müslümanların dinlerini böyle gruplara ayırıp parça parça olanlarla bir ilişkilerinin olmaması vurgulanır ayette. İslam inançları, yani akaid dediğimiz, itikat dediğimiz, dinin temel esasları, beşeri görüşlere ve şahsi anlayışlara değil, vahye dayanır. Kimsenin heva ve hevesleri, akaitte, İslam inançlarında bağlayıcı olamaz. İtikadı belirleyen ölçülerin, tek kaynağı vahidir. Vahiy olduğu tartışılan veya manası farklı anlaşılmaya müsait olan hükümler de akaid için kesin ölçü olamaz. İslam inanç esasları, delaleti ve subutu kat'i olan vahyin itikadi hükümleridir. Kesin doğru, mutlak doğru olan hükümler, tüm Müslümanların kabul etmek zorunda olduğu sadık ve mütevatir haberlerdir. İşte İslam akaidi şüpheye, zanna, Beşeri görüş ve yoruma dayanmadığı için Kişinin Müslüman olabilmesi için inanmak zorunda olduğu hususlar En küçük çapta Veya en küçük cüz üretledildiğinde Kişiyi küfre sokan hükümler Ancak akait esaslarıdır Tabii ki bunlar Vahiy olduğunda en küçük şüphe bulunmayan Mütevatir haberlerdir Yani Kur'an ve mütevatir hadislerdir İslam inancının esasları Bunlara sübutu kat'i deliller denir Akaitte bağlayıcı bir hükmün Delaletinin de kat'i olması gerekir. Yani ayet veya mütevatil hadislerdeki bazı ifadelerin hangi manaya delalet ettiği kesin olmayabilir. Manaya delaleti zanni yoruma açık olabilir. Kimse bir şahsın içtihadını ya da kendi anlayışını, beşeri bir yorumu, başka insanlara inanç esası olarak dayatma hakkına sahip değildir. Manaya delaleti zanni olan şahsi açıklama veya yorumu kabul etmeyenleri, tekfir etme hakkına hiç kimse, hiçbir Müslüman sahip değildir. Dolayısıyla başkasını haksız yere tekfir edenin kendisinin tekfir edilecek bir duruma düştüğü hadis-i şerifler ışığında değerlendirilmelidir. Bazı kaypak kavramları karşımızdaki Müslümanların dinle ters düşmeyecek şekilde farklı anlam yükleyerek onu savunması veya bazı kurallarını uygulaması hiç dikkate alınmadan Tevil etme özgürlüğünü onlara vermeden, kendi anladığımız biçimde küfür olduğuna hükmetmek, hatta bir adım daha ileriye gidip onlara kafir demek, göreceli doğrularımızı mutlak hakikat yerine koymak demektir. Dolayısıyla bu anlayışla vahdete, kardeşliğe, ümmet birliğine gidilemez. Kendisi de şu veya bu ölçüde ama mutlaka düzenin şu veya bu kurumundan geçtiği halde alternatif bulamadığı için o kurumlara şu veya bu şekilde takılanlara Müslüman gözüyle bakmamak, karşısındakine içtihat hakkı vermeden kendini veya reisini müçtehit ilan etmek demektir. Elbette tağuti hususları vurgulamak, belamların maskesini indirmeye çalışmak, kafirlere, müşriklere, kafir, münafıklara sert bir tavır takılmak, onların kurallarını da, görüşlerini de, ideolojilerini de reddetmek, gerekmektedir. Ama bu konuda Müslümanların mecburen bazı noktalardaki reddettiği halde bazı yanlışları hemen acele bir şekilde küfür mantığıyla değerlendirilirse altından kalkılamayacak başka problemler ortaya girebilir. İşte bu gibi durumlar biraz sınırı aşmak kendisini müçtehit ilan etmek demek olduğundan. Müctehit bile hatta hata yapabilecek kişi olduğu halde kendi cemaat görüşünde liderinde yanılma ihtimali kabul etmeyen kişinin bu tavrının ne anlama geldiği, dilin ifade etmekten çekindiği feci bir tavır olmaktadır. İşte Tevbe suresi 31. ayeti bu noktada e, damgalandırmak olarak değil ama e, tedbir almak, ihtiyatlı olmak bu konularda fazla cesur olmamak açısından Tekrar gündeme getirelim. Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini Rabler edindiler buyuruyor Tevbe suresi 31. ayetinde. Adi bin Hatem Resulullah'ın yanına geldiğinde bu ayeti okuyunca, Adi, Ya Resulallah Hristiyanlar din adamlarına ibadet etmiyorlar. Onları Rab ve İlah kabul edinmiyorlar ki demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Onlara, Haramı helal, helalı da haram yaptılar din adamları. Onlar da uymadılar mı din adamlarına diye sorunca adi evet dedi. Efendimiz buyurdu ki işte bu onlara ibadettir, tapınmadır. Tirmizi, Tefsirül Kur'an 10. hadis, 3292 numaralı hadis rivayeti. İşte sevgili dinleyiciler, din adamlarının Kur'an'ın halal ve haramlarına ters bir yorumları, Allah'ın hükmüne ters bir değerlendirmeleri mutlak doğru olarak ele alındığında Kur'an'a rağmen onların görüşleri doğru kabul edildiğinde onları tanrılaştırmaya, onları rapleştirmeye giden bir çizgi başlamış olacaktır. Bundan mutlaka sakınmamız, davranışlarımızın bu anlayışa en küçük çapta benzememesine özen göstermemiz gerekmektedir. Din özellikle akide, Haram helal ölçüsü ve ibadet hükmündeki ahkam mutlak doğrulara dayanmak durumundadır. Mutlak doğruyu tevil edip beşeri yorumları din haline getiren anlayış İslami anlayış olamaz. Falan hocanın veya filan imamın bir görüşünü İslam'ın olmazsa olmaz bir unsuruymuş gibi din adına ileri sürmek bu görüş doğru olsa dahi çok yanlış bir yaklaşımdır din olarak sunulunca. Her grubun İslam cemaatini kendisinin temsil ettiğini, kendi dışındakilerin sapma içinde olduğunu zannetmesi, hatta buna inanıp başkalarına dayatması dinimiz için, vahdetimiz için, kardeşliğimiz için büyük bir problem teşkil etmektedir. Müslümanların kendi kanaatlerini üstad, lider ve alimlerin yorumlarını din zannetmeleri bugünkü ihtilafların temelini teşkil e, ediyor e, diyebiliriz cemaatlere baktığımızda. Mevcut düzen ve toplum yapısının Belvayı am olarak bazı dayatmaları var. İşte bu konuda alternatifler ortaya konulmadan hemen e, e, aceleci bir yaklaşımla tekfir gibi hastalığa gitmek doğru olmasa gerektir. Çünkü bazen e, doğru olan bir eleştirilerimizde haddi aşınca, aşırıya gidince doğru olma özelliğimiz kendiliğinden kalkabiliyor. Şu kadar cemaat ve ilim adamının melekleri sevindirecek ve şeytanları ürkütecek kapsamda hayırlı faaliyetler, ses getirecek tavır ve eylemler ortaya koyamadıklarının sebebi, işte bir milyarı aşan Müslümanların 6-7 milyonluk İsrail'e dur diyememeleri, Amerika'ya e, haddini bildirememeleri, zalim emperyalistlere seyirci kalmaları e, sebep olarak biraz da bu usul, yöntem hatalarından, dine bakıştaki eksik ve yanlış yorumlardan kaynaklanıyor ve birbirleriyle kardeş olamadıklarından, ümmet bütünlüğüne gidemediklerinden e, ortaya çıkıyor diyebiliriz. Evet sevgili dinleyiciler, cemaatle alakalı vahdet konusunu e, değerlendirirken, son olarak diyeyim ki, konumuzla ilgili empati, muhataplarımızı başka cemaatleri, öteki insanları, öteki cemaatleri onların dünyasından bakarak değerlendirmeye çalışmak, gerekir. Bu Müslümanca bir empati kurmaktır. Bu yapılamadığı zaman gerçeğin bir kısmı kaybedilecektir. Yani nisbi göreceli doğruları, beşeri yorumları, din ve mutlak hakikat gibi değerlendirmemeli, insanları kendi doğrularımıza, kendi mezhep, meşrep, metot, dernek, vakıf ve faaliyetlerimize davet etmek yerine İslam'ın doğrularına, tevhidi esaslara, Kur'ani ilkelere davet etmeliyiz insanları. Müslümanlarla ihtilaf edeceğimiz konulardan ziyade ittifak halindeki konulardan yola çıkarak asgari müştereklere giderek arttırmak önemsenmeli, dostluk ve sevginin giderek samimiyete ve işbirliğine dönüşmesini hedeflemeliyiz. İnsanların olduğu her yerde kesinlikle ihtilaflar da olacaktır. İslam'ın asli meselelerinde Müslümanlar ihtilaf edemez, akait esaslarında Kur'an'ın hükme bağladığı temel esaslarda Müslümanların ihtilaf etmesi beklenemez. İlahi vahyin Müslümanlara seçme muhayyerliği, tasarruf yetkisi, içtihat, yorum ve tercih hakkı verdiği meselelerle ilgili ihtilaflar, makul ve normal karşılamamız gereken ihtilaflardır. Müslüman cemaatlerle ittifak ettiğimiz konularda işbirliğine gitmeli, ihtilaf ettiğimiz konularda birbirimizi mazur görmeliyiz. Sadece benim mezhebim, cemaatim, teşkilatım, metodum, liderim ve görüşüm hak, diğerleri batıl demekten sakınıp, kendi doğrularımızın yanlış ihtimali olan göreceli doğru olduğunu, muhatap müminlerin de doğru ihtimali olan yanlış görüşleri olduğunu, empati ile ve göreceli doğruların birden fazla da olabileceğini unutmadan, olgun mümine yakışan şekilde değerlendirebilmeliyiz. Zümer suresi 18. ayetin mealini vereyim. Dinleyip de Sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele İşte Allah'ın hidayet edip doğru yola ilettiği kimseler onlardır İşte onlar akıl sahipleridir Buyruluyor. Evet sevgili dinleyiciler Cemaatler arası vahdet ve ihtilaf konularına böyle değindikten sonra Müslüman bireyler arasında genel olarak vahdet konusunda Birlik konusunda kardeşlik konusunda bazı şeyler söylemek doğru olur diye düşünüyorum bir musibet bin nasihatten yeydir der atalarımız. Ama bin musibetten bir ders bile alamayanlar için korkarım dünyevi cezalar uhrevi büyük cezanın da habercisidir. Irak'taki ve yakındaki Lübnan'daki, Filistin'deki, dıştaki ve içteki zilletin en önemli sebeplerinden biri İslam aleminin 40 küsür parçadan oluşan yamalı bohça görüntüsüdür. 50'ye yakın devlet Tek ümmet olması gereken Müslümanları temsil eder. Hele o devletleri yönetenler, yönlendirenler, taûut kabul edilebilecek kâfirlerle işbirliği yapan Müslümanları ucuz oy deposu olarak görüp, onların sırtından geçen, geçinen Müslümanları kâfirlere peşkeş çeken konumda iseler, dinlerini bölük bölük edenlerden el yordamıyla tuttuğu filin bir parçasını, bütün gibi tanımlayanlardan farklı bir şey beklenemezdi aslında. Avrupa ülkelerinin birbirleriyle her konuda ittifak yapıp Avrupa Birliği adı altında tek devlet haline gelişi, küfrün tek millet olarak gücünü birleştirmesi, emperyalizm ve fesadın globalleşmesi artık ulusal devlet anlayışı modasının da çoktan geçtiğini haykırmaktadır. Onlar bile birleşiyorlar, birlik oluşturuyorlar, vahdete doğru gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. Almanya Federal Devleti diyoruz. Avrupa Birliği diyoruz. Farklı farklı ulusların, farklı farklı eyaletlerin bir araya gelmesiyle devletler oluşuyor ve devletler bir araya gelişerek bir birliktelik olmaya kalkıyor. Ama Müslümanlar 40 küsur devlet haline bölünüyorlar. Yetmiyor. Kendi ülkelerinde de Falan fırka, falan grup, falan mezhep, falan cemaat diye birbirleriyle bağlarını koparacak şekilde farklı doğrular benimsemiş şekilde birbirleriyle uyum içinde, vahdet içinde olmadan sürtüşerek yaşamaya hala devam ediyorlar. Ya birleşeceksin ya birleşe dönüşeceksin. Birleş olmaktan kurtulmak için birleşmek Olmazsa olmaz şarttır sevgili dinleyiciler. Bir Allah'a inanan tevhid eri Müslüman her şeyde tevhidi birlemeyi öncelikler. Tevhidin bir anlamı da, bir tanımı da her şeyi birbiriyle irtibatlandırmak ve her şeyi her şeyin bir olan Allah'la irtibatlı olduğunu kavramaktır. Evet. Her şeyi birbirleriyle irtibatlandırmak ve her bir şeyin bir olan Allah'la irtibatlı olduğunu kavramaktır tevhidin bir başka tanımı. Önce kendimizle, iç dinamiklerimizle birleşmek, fıtratımızla ve inancımızla kopan bağımızı yeniden sağlamlaştırmakla içimizdeki vahdeti evvela oluşturmakla işe başlamalıyız. Aynı dinin, aynı davanın insanı olan tüm ümmetle birleşmek dünyevi ideallerimizin başında gelmelidir. Bütün bunlar içinde Rabbimizle irtibatımızı sağlamlaştırmak gerekiyor. Bunca zulüm, bunca işgal, bunca katliam, bunca Müslüman kanı dökülürken, bunca insan fakirlikten ölmeye, bunca kadının namusu payimal edilmeye kalkılırken, hala Müslümanlar ben davasına, grup davasına giderse Allah bunun hesabını sormaz mı? Zorba müstekbirlerin ittifak ve koalisyon yapmaya mecbur olduğu bir dünyada, Müstazaf müminlerin yaşadıkları topraklarda bile ciddi manada birliktelikler oluşturamayışları hangi nakil ve hangi akılla izah edilebilir? Küresel bir yangın alanına dönen Müslümanların yaşadığı ülkelerde cehennemi yangınları söndürmek için güç birliği oluşturmayan felaketsiz edelerin gözyaşları yangınları söndürmek bir tarafa benzin görevi yapmaktadır hem mevcut Müslümanların konumu hem de İslam düşmanlarının tavrı vahdeti hemen şimdi şiarıyla kulak zarını patlatacak sesle çağırmakta hepimizi vahdete davet etmektedir. Dün Irak'ın evvelki gün Afganistan'ın yine daha birkaç saat önce denilebilecek zaman diliminde Lübnan'ın, Filistin'in Çeçenistan ve Bosna Hersek'in ve her gün Nice İslam toprağının insan düşmanları tarafından, insanlık ve İslam düşmanları tarafından resmen işgali bizi birleşip dayanışmaya zorlamıyorsa demek ki biz de işgale uğramışız. Biz de işgal edilmişiz demektir. Bir ülke topraklarının işgalinden çok daha kötü olanı sık sık söylediğimiz gibi gönüllerin ve kafaların işgalidir. Esas işgal toprakların işgali değil, kafaların, gönüllerin, evlerin Çocukların, ülkenin değerlerinin işgal edilmesidir. Savaş öncelikle insanın içinde kazanılır veya içinde kaybedilir. İşgal güçlerinin ajanı olarak faaliyet yapan uzaktan kumandalı medyanın, cahili eğitimin ve çevre şartlarının oluşturduğu fitne ve fesadın müminlerin gönüllerini ve kafalarını işgal etmesi, onların birleşmelerinden başka yollarının olmadığını bangır bangır bağırıyor, haykırıyor. Emperyalizmin orta doğunun kalbine hançer gibi sapladığı kan içici İsrail'in ve dünyaya yayılmış Siyonizmin vahşeti, vahdetin hemen ve her yerde gerçekleşmesini bütün Müslümanlara farzayın kılıyor. Müminler birleşip birer kova, kova su dökseler, İsrail'i sel alıp götürür. Ama bundan önce dünyevileşip, Yahudileşen iç dünyalarını arındırmak için suyu, kendi temizlikleri için kullanmalıdırlar. İçimizdeki İsrail ve içimizdeki Amerika ile savaşmadan dışımızdaki görüntüleriyle savaşmak mümkün değil. Evet önce savaşmamız gereken İsrail beynimizdeki, gönlümüzdeki, e, zihnimizdeki, hayalimizdeki, idealimizdeki, çevremizdeki e, İsrail ve Amerika'dır. Evet. Kendi mescitlerini işgalden kurtaramayanlar mescidi aksa'yı kurdarmaya kalkmaları e, mümkün değildir. Bu tavırları sadece sloganik bir tavır olmaktan öteye gidemez. İslam'a hakimiyet hakkı vermeyen bugünün dünyası bütün cepheleriyle beşeri ideolojiler bataklığına dönüşmüş. Modern uygarlık temel insanlık sorunlarına cevap verememiştir. Ulusal devletler artık yerini birlikteliklere götürmektedir. Müslümanlar kendi aralarında Müslüman ülkeler veya Müslüman cemaatler e, İslami esaslarda birleşmeleri gerekirken kafirlerin birlikteliklerine katılır, onlarla diyalogu öne çıkartır, e, onların kuyruklarına e, takılmayı şeref addederlerse bu ne İslami kardeşlikten ne ümmet anlayışından ne Kur'ani ilkelerden bir şey almamak demek olur. Modern uygarlık temel insanlık sorularına cevap veremiyor. Modern uygarlık etnik çatışmalara ve savaşlara çözüm bulamıyor. Tam tersine emperyalizmi globalleştirmeye çanak tutuyor. İlahi vahiy evrensel özelliklere sahiptir. İslam birleştirici tüm değerleri içerdiği için tüm insanlık ailesine ulaşmak ister. Ümmet gerçeğinin tarihte karşılaştığı en büyük tahribat, ...ulus devlet olgusu olmuştur. Ümmet bilincinin yeniden kurulabilebilmesi için... ...yerel, bölgesel, ulusal farklılıklarının aşılması gerekir. İslam toplumunun yeniden inşası... ...kamil insanın kişilikli, bilinçli bireylerin yetişmesiyle başlar. Sağlıklı bir toplumsal bünye... ...nitelikli, derinlikli, ufuklu, erdemli bireylerden oluşur. Klişelerle, sloganlarla, tarafgirlikle ...köklü bir cemaat, köklü bir ümmet teşkil edilemez... Gerçek bir cemaat yapısı güçlü kişiliklerle inşa edilebilir. Sağlıklı bir cemaat için bireylerin benliklerini arındırmaları önce içlerinde vahdete ve tevhidi inanca yükselmeleri gerekir. Bireyler hayatın her alanında Allah'a yönelen bir bilinçle, eylemle, davranışla mükemmelliğe ancak ulaşabilirler. Sağlıklı tutarlı bir kişilik bilincine sahip olanlar sağlıklı bir cemaat şuuru oluştururlar. Sağlıklı bir ümmet bilincine de ancak sağlıklı bir cemaat bilinciyle ulaşılabilir. Evet sevgili dinleyiciler içerisinde bulunduğumuz dönemde hem bireyin hem cemaatin hem de ümmetin yapısı ciddi manada atomize oldu, parçalandı. İslam ruhunun ifadesi olan merkez kurumlar hayatiyetini kaybetti. Camiler ve mescitler toplumun yüreği olmaktan çıktılar. İslam'ın ilk dönemlerinde mescitlerin, camilerin sosyal, toplumsal, kültürel ve siyasal işlevleri vardı. Otuz civarında caminin fonksiyonu vardı asr-ı saadette. Bugün camiler sadece namaz kılınan mekanlar haline dönüştü ve namazın dışında kapatılan, kapısına kilit vurulan, emniyetin, güvenin, hırsızlardan korunmanın bile mümkün olmadığı varsayılan, sadece namaz kılınıp dağılınılan birer devlet dairesi konumuna geldi. Ümmet ve cemaat anlayışı hiç ihtilaf ve farklılığın olmadığı despotik ve robot üreten bir yaklaşım değildir. İnsanların olduğu her yerde kesinlikle ihtilaflar da olacaktır. İslam'ın asli meselelerinde Müslümanlar ihtilaf edemez ama Müslümanlar arasında vuku bulacak olan ihtilaflardan makul ve normal karşılamamız gereken ihtilaflar da vardır. İşte bu ihtilaflar İlahi vahyin Müslümanlara seçme muhayyerliği, içtihat ve yorum tercihi verdiği ihtilaflardır. Yarattığı insanın ne olduğunu ve bizlerin söz konusu meselelerde hangi ihtilaflara düşeceğimizi hakkıyla bilen Yüce Rabbimiz hiç kuşkusuz ki bu gibi ihtilaflarla bizleri sınamakta, denemektedir. Yani bazı hükümleri ihtilaf edeceğimiz şekilde hükme bağlayan din bizim nasıl ihtilaf edeceğimizi denemeye tabi tutmaktadır. Allah bizim ihtilaf adabına, ahlakına uyup uymayacağımızı, kardeşliği bu konularda elden bırakıp bırakmayacağımızı, kendi tercihlerimizi, yorumlarımızı din halinde koyup koymayacağımızı, birbirimizle tartışmalarımızı hangi ölçüler içinde yapacağımızı sınamakta denemektedir. Bu ihtilaflar karşısındaki kulluk mükellefiyetimiz, bu ihtilafları birer fitne ve fesat sebebi durumuna getirmemek hususundadır. Falan hocanın veya filan imamın bir görüşünü, İslam'ın olmazsa olmaz bir unsuruymuş gibi din adına ileri sürmek, tekrar edelim bu e, görüş doğru olsa bile, üslup olarak, tavır olarak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü beşer kaynaklı böyle bir görüşü din adına mutlak doğru olarak ileri sürmek, dinde tevhide değil tefrikaya sebep olacaktır. Çünkü Müslümanların din adına gerçekleştirecekleri vahdet, akli değerlendirmeler ve kavrayışlarla değil, kalbi tasdik ve imanla gerçekleştirebilecekleri bir vahdettir. Yani tüm Müslümanları bir araya getirebilecek olan hakikatlerin, bütün Müslümanların iman etmekle yükümlü oldukları doğrular olması gerekmektedir. Dolayısıyla kendisine karşı imani bir sorumluluğun olmadığı bir hocanın veya bir imamın görüşü doğru olsa bile, Dünya Müslümanları için insani bir bağlayıcı olmayan böyle bir görüşü İslam adına mutlak doğru olarak ileri sürmek hiç şüphesiz ki İslam'da tefrikaya sebep olacaktır. Dolayısıyla insanlar ancak Kur'an ve sünnetin temel ölçülerinde farklı yorumlanamayacak mutlak hükümlerinde birleşebilirler. Kur'an'i hakikatlerde bir araya gelebilir ümmet. Beşeri kaynaklara ilahilik vasfı verildiği ve ilahi zannedilen bu kaynaklara da Allah'a iman eder gibi iman edildiği zaman bu kaynaklara dayalı ihtilaflar kesinlikle çözüme ulaşabilecek ihtilaflarda olmayacaktır. Dolayısıyla dünya müslümanlarının vahdetini sağlayabilecek olan kaynak sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Dinin temel esaslarıdır. Bu gerçeği kabul etmeyip birçok beşeri kaynağı ilahi zanneden ve mutlak doğru kabul ettiği bunlara bilinçsizce iman eden kimselerin Böylesi kaynaklardan hareket ederek sürdürdükleri ihtilaflar mutlak hakim olan Rabbimizin kıyamet günü hükme bağlayacağı ihtilaflardır. İhtilafın en önemli sebeplerinden biri yanlış emirlik, liderlik telakkisi, yanlış bir bağlanma anlayışlarıdır. Emirlerimize, örgütlerimize, yöntemlerimize biat ediyor gibiyiz. Yani dinimizle bazı şeyleri hatta nefsimizi sentez ediyoruz. Oysa kim dinine bir şey ekler ya da ondan bir şey çıkarırsa, eklediği veya çıkarttığı ile baş başa kalır ve din ondan çekilir gider. Vahdet bir ahlak konusu olduğu kadar bir entelektüel seviye, bir kültür, bir olgunluk meselesidir. Ancak İslam'ı bilen, yaşayan ve mesuliyetinin idrakindeki ahlaklı olgun insanların toplum üzerindeki velayetleri ile vahdet gerçekleştirilebilir. Vahdet tek bir emir komuta zinciri altındaki insanlar topluluğu değildir. Bu biraz da militarist bir tavırdır. İslam'ın vahdet, cemaat ve ümmet bilinci açısından temel hususlardan biri olan lider anlayışı maalesef günümüzde tam tersi bir konuma düşürülmüştür. Liderlik anlayışı ihtilafların kaynağını hatta tefrikanın temelini oluşturan ve ahlaki problemleri de içeren bir yanlışlar yumağıdır günümüzde nice cemaatlerde görülen odur ki din ve davaya bakışla nefis veya grup cemaat çıkarları birbiriyle karışmış, araçlar amaçlaşmış, metotlar yüceltilmiş, gaye için her yol dolayısıyla gayrı meşru yöntemler bile savunul olmuştur. Ee, evet sevgili dinleyiciler günümüzde nice cemaat mensupları birey olarak fert olarak vahdete başka cemaatlere yumuşak bakmaya onlarla işbirliğine daha uygun iken onların üst e, seviyedeki lider veya lidere yakın grupları ise o cemaatlerden çok daha bağnaz, sert, katı tavırlarını sürdürmekte. E, diğer cemaatleri kendilerinden, kendi kardeşlerinden e, kabul etmeyip e, uzaklaşmayı e, tercih etmektedirler. İhtilaf konusunda en önemli bir husus da hangi konuda ihtilaf edildiğidir? Bu alan, İhtilafın meşru ve yasak olanını belirlemek açısından da temel bir ölçüdür. Dikkat etmemiz gereken husus Kur'an'ı anlamaya çalışmamızdır. Yoksa kendi zanlarımızı ve kanaatlerimizi tevil yoluyla Kur'an'a ispatlamak, ispatlatmak değil. Yine kendi kanaatlerimizi emretmekten, dayatmaktan kaçınmalı. Allah'ın emir ve yasaklarını topluma sunmalıyız. Herkesi akli anlamda tek bir fikre getirmek, Esasen mümkün de değildir. Ve bu yönde vahdet adına girişilecek dayatmalar vahdeti parçalar. Evet farklı metotlar vardır. Metot farklılığı mümkündür. İnsanların bilgi düzeyleri, kültürleri, meslekleri farklı, yetenekleri farklıdır. Dolayısıyla farklı metotlar kullanıyor olabilirler. Bir ölçüde kategorik olmak iyi olabilir. Tabii temel metoda ters düşmemeliyiz. Bunu derken ayrıntıyla alakalı farklı metotlar olur. Yoksa Kur'an'ın e, ifadelendirdiği peygamberi usul, peygamberi metot bütün Müslümanların İslam'ın hakimiyeti içinde, kendi dinlerini yaymaları ve yaşamaları içinde Kur'an'i metot e, bütün Müslümanları bağlayan temel metottur. Kur'an'i olmayan, batıdan gelen e, İslam anlayışları yönüyle yanlış metotlar Müslümanların kabul edebileceği bir usul ve metot değildir. İslami metodun dışında gayri meşru bir metot elbette kullanamayız. O genel metot içinde kalmak kaydıyla kendimize ayrıntılar yönüyle küçük e, cemaatlere yönelik bazı usuller geliştirebiliriz. Ama farklı metot sahiplerini sadece bu e, farklı metodundan dolayı tekfir etmek e, herhalde doğru bir şey olmasa gerektir. Müslümanlar Allah'a, Resulüne ve Kitaba imandan başka ...neredeyse örgütlerine, liderlerine ve metotlarına iman etmekte. Dinleriyle örgüt, lider ve yöntemlerini sentez yapma yanlışlığına düşmektedir. Bu yanlışları düzeltmeden Müslümanlar e, vahdete kavuşamaz. Müslümanlar dinleri üzerinde tartışmaya girmeyecekleri gibi... ...ihtilaf ettiği konularda da birbirlerini mazur görmek, ittifak ettikleri konularda... ...örgüt, lider ve yöntemleri ne kadar farklı olursa olsun birlikte hareket etmek mecburiyetindedirler... Müslümanlar makro planda Allah'a, Resulüne ve kitaba iman edenler tek bir cemaattirler. Yani tek bir ümmettirler. En genel anlamdaki İslami vahdetin temeli de budur. Cemaat farklı eğilimleri de içinde barındıran bir toplum, e, toplum olmalı. E, aradaki e, ihtilaf edilebilecek e, beşeri e, yorumlardaki farklılığı doğal görmelidirler. Her grubun İslam cemaatini kendisinin temsil ettiğini, kendi dışındakilerin sapma içinde olduğunu zannetmesi e, ciddi manada Vahdet için bir engel teşkil etmektedir. Hele İslam'ın hakim olması durumunda, ihtilafın tefrikaya, te tefrikanın tekfire, tekfirin savaşa dönüşebildiğini, Afganistan aynasında Müslümanların görmeleri ve kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Vahdet'in özlenen birlik ve bütünlüğün nasıl gerçekleşebileceğini e, e, vaktin kalan kısmında e, gündeme getirmeye çalışayım. Vahdet, tevhid kelimesiyle aynı köktendir. İkisi arasında kopmaz bir bağ vardır. Tevhid, birlemek, vahdet de birleşmek demektir. Allah'ı birlemeyen kimsenin tevhide iman edenlerle birleşemeyeceği gibi vahdet anlayışından ve ahlakından mahrum insanın da gerçek muvahhid, gerçek birleyen olması da beklenemez. Vahdet zaruridir. Mutlaka hemen gerçekleştirilmek için çaba sarf edilmelidir. Çünkü Kur'an vahdeti emretmektedir. Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a, Kur'an'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın buyurulmaktadır Ali İmran 103'te. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilaf ederek Ayrılığa düşenler gibi olmayın işte bunlar için pek büyük bir azap vardır buyurulmaktadır Ali İmran 105. ayette. Allah'a ve Resulüne itaat edin birbirinizle çekişmeyin sonra korkuya kapılır ve rihiniz, rüzgarınız, gücünüz, devletiniz de gider. Bir de sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyurulur Enfal suresi 46. ayette. Müminler ancak kardeştirler buyrulur. Hucrat suresinin 10. ayetinde. O yüzden Kur'an vahdeti, birleşmeyi, dayanışmayı, kardeşliği emretmektedir. Sünnet de vahdeti emretmektedir. Allah'ın eli cemaatle beraberdir buyurulur Kirmizi'nin e, Neseyi'nin rivayet ettiği bir hadiste. Cemaat rahmet, tefrika ayrılık çıkarmada azaptır buyurulur Ahmet İbni Anbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Yine bereket cemaatle beraberdir buyrulur. Ee, i̇bn Mace'nin rivayetindeki bir hadis-i şerifte. Cemaatten bir karış ayrılıp sonra ölen kimse cahiliye ölümü ile yani küfür üzere ölmüş olur buyrulur. Buhari'nin e, rivayet ettiği hadis-i şerifte. Cemaatle kılınan namaz bir insanın tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha faziletlidir buyrulur. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettikleri hadis-i şerifte. O yüzden sünnet de vahdeti, birliği, kardeşliği, bütünleşmeyi Dayanışmayı, tek ümmet olmayı emretmektedir. Akıl da vahdeti emretmektedir sevgili dinleyiciler. Tek başımıza kaldıramadığımız ağır bir yükü, el birliğiyle birleşerek rahatlıkla kaldırabiliriz. Akıl da bunu böyle kabul eder. Davanın hakim olması, küfre ve zulme kıyam edilmesi gibi, birkaç kişinin kaldıramayacağı cihat yükünü de ancak birleşerek yerine getirebiliriz. Tek tek kolay kırılabilen, Ok gibi çubukları büyük bir demet yaptığımızda kıramayacakları gibi sürüden ayrılıp tek kalanı kurdun yediği gibi bireysellik de cinden ve insandan şeytanların tuzaklarına insanı kolay düşürür. Vahdetten uzak insan onların kolay avı olur. O yüzden akıl da vahdeti emretmektedir. Evet sevgili dinleyiciler tarih de vahdeti emreder. Başta dene İsrail olmak üzere nice eski kavimler tefrika yüzünden acı mağlubiyetler tatmışlar, niceleri tarihten silinip gitmişlerdir. Beylikler dönemindeki durum ile Osmanlılar arasındaki fark yine ırkçılık, milliyetçilik gibi ümmetin vahdetini bozan fikirlerle tek ümmet ve büyük tek devletten küçük küçük 87 ülkeye ayrılmış ciddi ağırlıkları olmayan günümüz Müslüman dünyasının durumu ibret almak için Yeterlidir. Günümüzün çağımızın konumu vahdeti emretmektedir. Avrupa ülkeleri aralarındaki sınırları kaldırıp Avrupa Birliği adı altında hemen bütün güçlerini birleştirmektedir Avrupa ülkeleri. Birleşmiş Milletler NATO ve benzeri ittifakların konumu ve ağırlığı göstermektedir ki bugün işbirliği ve ittifak yapan birleşen uluslar yarınlara ve hatta günümüzdeki e, yerlere Hakim olabileceklerdir. Yine ekonomi vahdeti emretmektedir. Müslümanların kalkınması sömürü ve kapitalizmin zulüm çarklarından kurtuluşu kendi ekonomik güçlerini birleştirip ortaklaşarak ticari kuruluşlar holdingler kurmalarını gerektirmektedir. Devir bakkal devri olmaktan çıkmış süper ve hiper marketler devri olmuştur. Bu da kapitalist vampirlerin mümin kanı emerek azgınlaşmaması açısından Müslümanların vahdetini gerektirmektedir. Dolayısıyla ekonomi de günümüzde vahdeti emretmekte onu mecbur etmektedir. Mevcut Müslümanların konumu din düşmanlarının tavrı vahdeti ısrarla emretmektedir. Kısa bir müddet önce Çeçenistan'ın Ruslar, Bosna Hersek'in Sırplar, Filistin'in Lübnan'ın Siyonistler, Afganistan ve Irak'ın Amerikalılar tarafından resmen işgali ve bunlardan daha acı olan kafirlerin yerli işbirlikçi İslam düşmanları tarafından Müslümanların devletlerinin işgali, onların yönlendirdiği medyanın, çevre şartlarının, cahili eğitimin oluşturduğu fitne ve fesadın Müslümanların gönüllerini ve kafalarını işgali, müminlerin birleşmelerinden başka yollarının olmadığını haykırmaktadır. Müminler birleşip bir araya gelip güçlerini bir araya getirseler bugün tüm kafirlere emperyalist zalimlere işgalcilere e, kaçacak delik e, arayacak durum ortaya çıkacaktır. Evet sevgili dinleyiciler o yüzden mevcut Müslümanların konumu da din düşmanlarının zalimce tavrı da Müslümanların bir an evvel vahdetini emretmektedir. Tecrübe de vahdeti emretmektedir. Yüzlerce senedir Müslüman halk kültürü halkın ortak değerleri olan atasözleri deneyimlerini aktarır. Sözgelimi bazı atasözleri e, hep bize vahdetin e, faziletini haykırır. Nerede birlik, orada dirlik. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Tek el kendini yumaz gibi nice atasözlerimiz vardır ki tecrübeyle oluşan e, Müslüman halk kültürü de hep vahdeti emretmektedir. Sevgili dinleyiciler, matematik de vahdeti emretmektedir. Alt alta dizilen yazılan mesela dört tane bir en fazla dört ederken aynı safta dizilen yan yana gelen dört tane bir ise 1111 edecektir. Dört tane birin yan yana gelip birleşmesi, saf halinde dizilmesi 1111'in gücüne eşitlenecektir. Demek ki dört tane bir yan yana Müslümanca saf halinde gelebilirse, matematiğin ifade ettiği gibi dört olmaktan çıkacak 1111'in gücüne erişecektir. O yüzden bir araya gelen birler kendi güçlerinden öte Cemaat gücüne, ilahi yardımın gücüne, ümmet gücüne erişecekler. Cemaatte rahmet olduğu, birlikten kuvvet doğacağı matematik diliyle de ortaya konulabilecektir. Sevgili dinleyiciler, dünya huzuru da vahdeti gerektirmektedir. Fesat ve kargaşanın, tefrika ve sürtüşmenin, gereksiz tartışma ve ihtilafın, eleştiri bombardımanının olduğu... Ve bireyselciliğin öne çıkıp herkesin sadece kendini düşündüğü yerde huzur olmayacak, kardeşlik ve vahdetin, ittifak ve cemaatin olduğu yerde ise huzur olacaktır. Ahiret saadeti, vahdeti gerektirmektedir. Cennete ancak vahdetle ulaşılabilir. Buhari'nin ve Müslümin müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri hadis-i şerif şu. Evet. Mümin olmadan cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de İman etmiş olamazsınız. Dolayısıyla birbirimizi seveceğiz. Birbirimizle birlik oluşturacağız ki gerçekten iman ettiğimizi ispat edelim ve iman ederek ancak cennete girebilelim. O yüzden birbirimizin cenneti olduğumuzu, birbirimizin cennete gitmesine vesile olacak bir araç olduğumuzu unutmayalım. Sizden biri kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi için de sevmedikçe, istemedikçe mümin olamaz gerçek manada iman etmiş olamaz buyurulur. Buhari'nin, Müslümin, Neseyi'nin, Tirmizi'nin, i̇bn Mace'nin rivayet ettikleri hadiste. O yüzden gerçek mümin olabilmek için kendimiz için istediğimiz güzellikleri başka kardeşlerimiz için de isteyecek olgunluğa erişeceğiz, vahdete ereceğiz, birbirimizi kardeş ve ümmetin bireyleri olarak değerlendireceğiz. Vahdet nasıl gerçekleşir? Vahdetin gerçekleşmesi için gerekenlerin altını çizmek, ve çözüm yolunu özet olarak belirtmek gerekirse şunları özet olarak e, ifade edebiliriz Kur'an ve sahih sünnet çerçevesinde birleşmeye vahdet denildiği için değişik kaynaklar edinen insanların tefrika içinde bölük pörçük olmaları gayet doğaldır Kur'an'ı ve sünneti temel prensip kabul etmeyenlerin ittifak etmeleri gerçek anlamda vahdete ermeleri kardeş olmaları mümkün değildir Kur'an'dan başka bir kitabı mutlak hakikat ve mutlak kaynak edinen her insan tabiatıyla kaynakları farklı olduğundan vahdete de ulaşamayacaktır. Yanlış bir beraberlik oluşturulacaktır. Söz gelimi stadyumda bir araya gelen 30-40 bin kişinin bir kardeş, bir ümmet, bir vahdet, bir cemaat meydana gelmeleri e, mümkün değildir. Mümkün aynı sloganı atacaklar, aynı takımı tutacaklar ama birbirleriyle güç ve kuvvet dayanışmasına Kardeşlik ve vahdete ulaşamayacaklar. Daha stadyumun kapısından çıkarken hepsi ayrı ayrı yerlere dağılacak, ayrı ayrı hedefleri gerçekleştirmek için birbirleriyle hiç ilişkisi olmadan, dayanışma ve kardeşliğe ulaşmadan dağılıp gideceklerdir. Buna da vahdet denilmez. Vahdet her konuda aynı olmak, hiç ihtilaf etmemek, standart bir tip olmak, robot adamlar üretmek de değildir liderlere ve teşkilatlara masum damgası vurmak, devamlı baş eğmek de anlamına gelmez. Müminlerin dinin esas meselelerinde Kur'an ve sahih sünnetin kesin olarak hükme bağladığı temel konularda birleşmesi ve bu doğrultuda işbirliği yapması cemaat ve ümmet olmasıdır. Müminler arasında vahdete engel durumlar varsa bu ya iman sorunundan ya da ahlak sorunundan veya her iki sorundan kaynaklanmaktadır. Vahdet önce içimizde ve kendimizle olmalıdır. Kendisiyle barışık ve vahdet, uyum içinde bir kişilik sergileyemeyenler, dışlarında vahdeti hiç oluşturamazlar. Dolayısıyla mümince bir şahsiyet oluşturamayan, devamlı ciklaklar çizen, bazen melek gibi, bazen şeytan gibi tavırlar sergileyen, bazen takva sahibi bir Müslüman gibi ameller sergilerken, bazen şeytanı sevindirecek şekilde çok çirkin ...mümine yakışmayacak, şeytanca e, tavırlar sergileyen, dolayısıyla içinde vahdeti oluşturamayan, içinde e, birliğe ve bütünlüğe uyum ve ahenge, huzur ve bütünlüğe erişemeyen bir kimsenin başkalarıyla da e, vahdete ermesi mümkün değildir. Kendisiyle barışık e, olmayan kimse başkalarıyla da barışamaz. Vahdet yakından uzağa doğru oluşup adım adım genişleyebilir. Bütün müminlerin kardeş, veli, dost bilinmesi gerekir. Müminlerin birbirlerini özellikle farklı cemaat mensubu, dava adamlarını topa tutup dine savaş açanları unutmaları büyük bir cinayettir. Kafirlerle diyalog kurup Müslüman cemaatlerle diyalog oluşturmamaları, onları yok saymaları, onları tanımamaları, Müslüman cemaat olarak sadece kendilerini görmeleri vahdetle, kardeşlikle, ümmet bilinciyle taban tabana zıt bir anlayıştır. Düşmanlık için Kur'an'ın belirttiği İslam'a savaş açan tağut ve zalimler yeterlidir. Onlarla diyalog yerine onlar İslam'a davet edilmesi gereken, dost kabul edilmemesi gereken, işbirliği değil ancak e, İslam'a tebliğ edilmesi, ısındırılması gereken insanlardır. Farklı görüşler sergilemiş olsa bile Müslüman olduğu müddetçe Kur'an'a ve sünnete inanan insanlarsa bizim insanımızdır, kardeşimizdir. Dayanışmak, birleşmek mecburiyetinde olduğumuz, sevmek ve diyalog yapmak mecburiyetinde olduğumuz insanlardır, kardeşlerimizdir. Bu anlayış Kur'an'ın bize empoze ettiği davranıştır, anlayıştır. Bunun dışındaki davranışlar Kur'an'a da uymaz, kardeşlik ve vahdet prensiplerine de uymaz. Evet sevgili dinleyiciler, bugün vaktin el verdiği ölçüde kardeşlikle, vahdetle alakalı bazı ilkeleri işlemeye çalıştım. E, tüm e, Müslüman kardeşlerimizin Allah'ın emri doğrultusunda tevhid eri Müslümanlarla kardeşlik e, bağı kurmaya çalışmaları, bütün Müslümanların hangi renkten, hangi ırktan, hangi e, mezhepten, hangi meşrepten, hangi cemaatten olursa olsun birbirlerini ancak kardeş kabul etmeleri e, gerektiğini e, Kur'an'dan yola çıkarak ifade etmeye gayret ettim. Bu bilinç içerisinde e, bütün Müslümanlara, Kardeş gözüyle bakmak, onlarla birleşmek için adım atmak, görev bilincine sahip olmak, kapımızın önünü temizlemek demektir. Biz böyle yaparsak, başka kardeşlerimiz böyle yapmaya gayret ederse Allah kalplerimiz ısındıracaktır ve peyderpey giderek bütün dünya Müslümanlarının bir araya gelip tek vücut, tek kuvvet olarak küfrün karşısına durup, dünyayı cennete dönüştürmeleri, cehennemi yangınları söndürmeleri, ahiretteki cehennemlerini de söndürmelerine vesile olacaktır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, Kur'an'a ve İslam'a sahip çıkmak için bütün Müslümanlar birleşerek, dayanışarak, kardeş olarak, Müslümanca görevlerimizi yapma bilinciyle Allah'a emanet eder. Allah'ın selamının, rahmet ve bereketinin bütün Müslümanların üzerine olmasını temenni ederim. Haftaya görüşmek üzere Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı ve her türlü inayeti üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim.